Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah ve la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd feinna estaqıl hadisi kitabullah ve hayral hadisi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerral umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'â, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâdetin fîn-nâr. <gülüyor> Zebercet kitabının şerhinde kitab-ı dua, dualar ve zikirler bölümündeyiz. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana kulluktan büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Mumin suresi 60. ayet. Sizden de Allah'tan başka dua ettiklerinizden de ayrılıyor ve yalnız Rabbime dua ediyorum. Umarım ki Rabbime dua etmekle bahtsız olmam. Meryem suresi 48. ayet. De ki ister Allah değil ister Rahman değil hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler ona hastır. Namazında yüksek sesle okuma onda sesini fazla da kısma. İkisinin arası bir yol tut. İsra suresi 110. ayet. Zikrin fazileti 674 nolu rivayet Enes bin Malik radiyallahu anh'ten. Ümmü Süleym radiyallahu anh'a Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki, Ey Allah'ın Resulü bana namazımda kendisiyle dua edeceğin sözler öğret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah azze ve celleyi 10 defa tesbih et, yani Subhanallah sözüyle. 10 defa tahmid et, yani Elhamdülillah de. 10 defa tekbir et, yani Allahu Ekber de. Sonra ihtiyacını iste. Sana evet, evet denilir. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İbn-i Ahmed, Ahmet, Hakim, Ebu Yala, Nesai, Tirmizi e rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadis-i Hülmüsnet'te etmiştir. Şeytanın Allah'a zikretmekten engellemeye çalışması. 675 nol rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biri mescitteyken şeytan onun yanına gelir. Kişin, kişinin hayvanını durdurmaya çalıştığı gibi onu durdurmaya çalışır. Onu durdurursa çenesine halka geçirir veya ağzına gem vurur. Ebu Hureyre radıyallahu dedi ki: Siz de bunu görüyorsunuz. Çenesine halka geçirilen kimsenin sağa sağ sola şöyle veya böyle eğildiğini, Allah'ı zikretmediğini görürsün. Ağzına gem vurulan kimse ise ağzı açıktır fakat Allah'ı zikredemez. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ahmet Karaybül Mültekta'da İbn-i rivayet etmişlerdir. Muhbir bin Hadi, Cami-i Said'de tarif etmiştir. Meclisten Allah'a zikretmeden kalkmanın kötülüğü, 676 nol rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, ''Bir mecliste oturup da oradan Allah'a zikretmeden ayrılan hiçbir topluk yoktur ki, ancak eşek ayrılmış olmasınlar ve bu meclis onlar için kıyamet gününe kadar bir pişmanlık olur.'' Bu Müslim şartına göredir Ebu Şeyh el-Esbehani tabakatında Hakim, Ahmet, Ebu Davud, sünem Kübra'da Nesai, Bezzar, amel ve Leyla'da i̇bn Sunni İsmail el-Esbehani, Ettergibbetterhib'de, Ebu Naim Hilya'da, İbnül ül Muhri, Mucem'in'de, Şeceri, Emali'de, Behaik, şab İman'da rivayet etmişlerdir. Elbani Sayhada Muhbir bin Hadisahülü Müsnet'te tarcih etmişlerdir. Meclislerin kefareti olan Zekir, 677'in olur rivayet, Ayşe radiyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylemeden kalktığı bir meclis yoktu. Allah'ım seni hamdinden oksanlardan tesbih, tenzih ederim. Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Senden bağışlanma diler ve sana tövbe ederim. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü kalktığın zaman bu sözleri ne kadar çok söylüyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse meclisinden bunu söyleyerek kalktığında mutlaka o mecliste geçenler bağışlanır. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ebu Sa'des Semani, Edebül Emnavel istim, İstimlada, Hakim, Nesay-i Sünül Kübrada, taha Mâni-l-Hasarda, hadith e, rivayet edilmiştir. Bu e, meclislerin sonunda yapılan, e, subhane, Subhaneke Allahümme ve bihamdik, La İlahe İllâne Testâfurke ve Tûb-i İleyk sözü. E, yani önceki hadiste geçen, işte bir mecliste Allah'ı zikretmeden kalkan kimselerin ancak eşekleşinden kalkmış olmaları, işte buna mani olur. Artı o mecliste batıl sözler konuşulmuşsa buna da kefaret olur. Ayşe Radiyalan'a'dan e, Nesain-i Kübra'da Ameliye i ile de e, tahric etti, sayısınatla diğer bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu her meclisinde yaptığı, burada geçtiği gibi, ayrıca Kur'an okuduktan sonra da e, bu zikri yaptığı e, geçiyor. Yani insanlar arasında bidat olarak yakınlaşan, Kur'an okuduktan sonra Sadakallahülazim denmesi, Subhan Rabbi Rabbil İzzetamma Yesifun ve Selamun Aleyl-i şeklindeki zikirler. Bunların e, sünnetten bir dayanağı yoktur. Ama Kur'an okuduktan sonra da bu zikrin yapılması gelmiştir bahsettiğim kaynaklarda. Zikrin en üstünlerinden 678 nolu rivayet Ebu Umame radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir kul şöyle derse: Allah'ın yarattıkları sayısınca Allah'a hamd olsun. Allah'ın yarattıkları dolusunca Allah'a hamd olsun. Göklerde ve yerde olanlar sayısınca Allah'a hamd olsun. Kitabının saydıkları sayısınca Allah'a hamd olsun. Her şeyin sayısınca Allah'a hamd olsun. Bunların misliyle Allah noksanlardan münezzehtir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle söyleyerek bu zikrin üstünlüğünü belirtti. Bu da ve Buhari'nin şartlarına göredir. Hakim Ahmed İbn Bani, İbn İbn Zeyne'ne sayısunel Kübra'da Taberani, Ruyani, Tahri'in de İbn Asakir deylemi Davatül Kebir'de bey rivayet etmişlerdir. Elbani Seyha'da tahric etmiştir. Allah'ın seçtiği sözler 679 mal rivayet Ebu Hureyri radıyallah ten sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah dört sözü seçti. Allah noksanlardan münezzehtir, yani Subhanallah. Hamd Allah'adır, Elhamdülillah. Allah'tan başka ibadet-i layıkâ yoktur, La ilâhe illallah. Allah en büyüktür sözleri, Allahu Ekber sözleri. Kim Allah noksanlardan münezzehtir derse ona 20 iyilik yazılır veya onun 20 kötülüğü silinir. Kim Allah'ın büyüktür derse yine aynısı vardır. Kim Allah'tan başka ibadete layık hakilah yoktur derse yine aynısı vardır. Kim gönlünden, alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun derse ona 30 iyilik yazılır ve ondan 30 kötülük silinir. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ahmet hakim sünnel Kübra'da Nesai, Davat'ta Beyhakir rivayet etmiştir. Muhbibin Hâdice-i de tarihç etmiştir. Kısa ve özlü dualar yapmak, 680 nol rivayet. Ayşe radiyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kısa ve kapsamlı duaları sever, bunun dışındakileri terk ederdi. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ebu Davud Tayalisi, müsnedinde de İbn-i Hakim, Ahmet, Ebu Davud, İbn-i Birşeybe, Efsat'ta Taberani, Yine Kitab-ı Duada Taberani, Şerhumuşkü'l-Lasar'da Tahavih, Davat'ta Beyhak rivayet etmişlerdir. Elbani Es-Sahih'a da, Mukbil bin Hacca Müsaid'da tahriyce etmiştir. Duada aşırılık yapmak 681 olur rivayet Ebu Lala Yezid bin Abdillah eşşehir Raynullah dedi ki Abdullah bin Mugaffel radiyallahu an oğlunun Allah'ım ben senden cennetin sağında beyaz bir saray istiyorum dediğini iştince şöyle dedi Ey oğlum istekte bulunduğun zaman cenneti iste ve cehennemden sığın zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyurken işittim Akhir zamanda duada ve temizlik konusunda aşırılık yapan bir topluluk olacaktır. Bu hadis, Müslüm'ün şartına göredir. i̇bn İban Hakim, Ahmet, İbn-i Ebi Şeybe, abd Hümeyd, Ebu Davud, i̇bn Mace, Şer-ül de Begavi, Eddua'da Taberani, Rüyani, Tarihinde Hatip, Sünnet'in de Behaki, Nihayetül Murad'da Abdülganiyel Mahdisi, Emali'ül Mutlaka'da İbn-i Hacer-el Asgalani rivayet etmişlerdir. Elbani, İrba'ül Galil'de tercih etmiştir. Ee, bunun benzeri 682 nol rivayet. Abdullah bin Nebi Selem'e Rahimullah dedi ki Sa'b-i Malik radıyallahu an bir adamın cehennemden, onun zakkumundan, zincirlerinden, bukağlarından ve yakıcı ateşinden sana sığınırım diye dua ettiğini işitince şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında biz böyle dualar yapmazdık. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Taberani et duada kutni el ile elde rivayet etmişlerdir. Yani burada bir önceki rivayette Ayşe Radiyallahu Anh'a'dan gelen rivayette olduğu gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kısa özlü dualar yapardı. Burada da böyle edebiyat parçalama içeren, vafı köşeletme içeren, işte lüzumsuz ayrıntılar içeren bu gibi sözleri sahabe hoş görmüyordu ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte aşırılık diye nitelediği şeyler kapsamında görüyorlardı. Yani Önceki rivayette işte cennetin sağında beyaz bir saray istiyorum. İstekte mübalağa. Yani ayrıntı, lüzumsuz ayrıntılar zikretme. Burada da cehennemden sığınma konusunda bazı işte zakkumundan zincirlerinden, bukalarından şurundan bundan böyle demeye gerek yok. Cehennemden Allah'a sığınmak bu konuda yeterlidir. Yani bu gibi e, sözler e, bizimkiler, yani bizim neslimiz tarafından böyle Basit de görülse, sahabe bunları baskı görmüyor, bunlara karşı uyarıyorlardı. Yani bunları aşırılık olarak görüyorlardı. Şimdi ise bu şekilde edebiyat parçalayarak dua yapmayana dua etmeyi bilmiyor derler. Yani iş o hale gelmiştir. Dua için en uygun vakit 683 olur. Rivayet Ebu Hureyre Radyalent'de Nebi sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Şayet ümmetime zorluk vermeyecek olsaydım elbette onlara abdest ile beraber misvak kullanmalarını ve yatsı namazını gecenin üçte birine veya gece yarısına kadar ertelemelerini emrederdim. Gecenin üçte biri veya yarısı geçtiği zaman Allah Azze ve Celle dünya semağına iner ve dua yok mu icabet edeyim, isteyen yok mu ona vereyim der. Bu fecrin doğuşuna kadar devam eder. Bu hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Burada... Yani Allah azze ve celle'nin dünya semağına inişi üç farklı lafızla geliyor. Burada dunu yednu ifadesiyle geliyor. Yani yaklaşmak, inmek. Başka rivayetlerde nüzul, diğer bir rivayette hubut ifadesiyle, yahbito ifadesiyle geliyor. Yani bunların hepsi de Allah azze ve celle'ye nüzul, işte dünya semana inme bu sıfatları ispat eden ifadeler. Bunu Darekutni en-Nuzul'de Ahmet, Hakim, Tirmizi, Darimi, Sünev-i Kübra'da Nesai, Abdurrazzak, Bezzar, Ebu Yala ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Duada sesini yükselten kimse, 684 no'lu rivayet, Cabir bin Abdullah radiyallahu anh dedi ki, ''İnsanlar kabristan'da bir ateş gördüler ve oraya gittiler. Bir de baktılar ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirde, arkadaşınızı bana verin.'' diyor. Kabre yerleştirdiği kişi zikirde sesini yükselten bir kişiydi. Bu hadis Müslim şartına göredir. Ebu Dawud, Hakim, Tadraani, Hilâtü'l-Evliya da Ebû Nüay, Tahavî, Şerhümen, Lasarda, Behaki, Sünende ve Şuabli mandar rivayet etmişlerdir. Mukbîr bin Hadis sayılı Müslümanlar rivayet ediyor. Ebû Zer râdiallahu anh'in rivayetinde şöyle geçiyor: Bir adam kabeyi tavaf ederken duasında ah ah diyordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o evvahdır buyurdu. Bir gece çıktığımda Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Kabristan'da bu adamı defnettiğini gördüm. Yanında da kandiller vardı. Yani e, aynı kıssayı Cabir Radiyalan anlatıyor. Burada ateş görmesi yani kandillerle e, işte gömmeye gitmişler, defnetmeye gitmişler. Onun ateşini görüyor, o aydınlığı görüyor. E, yani bizzat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kimseyi defnetmiştir. Yani Allah'ın kullarından bazıları işte böyle yanık gönüllerle dua ederler. E, böyle şeyler var bazı rivayetlerde bu sahabenin ismini de Abdullah Zulbicade'in diye zikreder bazı raviler. Doğrusunu Allah bilir. Resulullah'ın haksız bedduasının rahmet olması. 685 no'lu rivayet Enes bin Malik anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa binti Ömer radiyallanhaya bir adamı teslim etti. Yani Hafsa binti Ömer Ömer radiyallahının kızı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'da hanım oluyor. Ve bunu muhafaza et dedi. Hafsa radıyallahu anh'a gafil kaldı ve adam gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem girdi ve dedi ki, Ey Hafsa adamı ne yaptın? O da ondan gafil kaldım ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini şöylece kaldırıp, Allah ellerini koparsın diyerek çıktı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem girdiğinde, Neyin var ey Hafsa dedi? O da dedi ki, ey Allah'ın Resulü önce bana şöyle şöyle dedin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ellerin hakkında rahat ol. Ben Allah Azze ve Celle'den, ümmetimden herhangi bir kimse için Allah'a beddua edersem, onu kendisine bir bağışlama kılmasını istedim. Bu hadis müslimin şartına göredir. Ahmet bin Hanbel, Ziyaül Mahdisel Muhtare'de rivayet etmiştir. Muhbibin hadis Sayül Müsnet'te tahric etmiştir. Her şeyi sadece Allah'tan istemek. 686 numaralı rivayet Enes bin Malik Radyalan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz bütün ihtiyaçlarını Rabbinden istesin. Hatta kopan ayakkabı bağını bile ondan istesin. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Rafi et-Tedvin fi akbari Kazvi'inde, İbn İkbar Zeul Mukdis el-Muhtaride, Tirmizi Ebu Yala Müsnedinde ve Mücem'inde, Taberani Evsat'ta Bezzer, Muhallisiyatta Ebu Taahir, Muhallis Fesibi, Meşyaha'da Salebi, El Kefuvel Beyan adlı Tefsirinde, Ebu Na'im Ahbarı'ş Beyan'da İbnü Sünni Amel Gibeliyle de, Behak Şuabülimanda ve İbn Asakir Tarihinde rivayet etmişlerdir. Burada e, Allah Azze ve Celle'yi dua birlemeye de yönlendirme var. Yani sadece Allah'tan istekte bulunma hacetleri Allah'tan isteme. Diğer taraftan bütün istekleri. Yani Küçük büyük her şeyi Allah'tan isteme. Yani mahluktan istemek yerine Allah'tan isteme. Ee, her ihtiyacı buna yönlendirme var. İhtiyaç duyası 687 no rivayet. Abdullah bin Cafer radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dikkat et sana Hasan ve Hüseyin'e öğretmediğim bir duayı öğreteyim. Bir ihtiyacın olup da ondan kurtulmak istersen şöyle söyle. Allah'tan başka ibadete layık hak yoktur. O birdir, ortağı yoktur. El-Ali'dir, El-Azim'dir. Allah'tan başka ibadete -ah yoktur. O birdir, ortağı yoktur. El-Hakim'dir, El-Kerim'dir. Sonra ihtiyacını istersin. Yani e, La ilahe illallah vahdehu la şerikeleh El-Ali'yul-Azim Ve la ilahe illallah vahdehu la El-Hakimul-Kerim Bu zikir yani bir ihtiyaç olduğu zaman bu zikri yapıp arkasından isteğini yapmak tavsiye ediliyor. Bu Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbne i Şeybe rivayet etmiştir. Hapşırınca söylenecek zikir Enes Radyalan'ta 688 rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adem aleyhisselama ruh üfürlüp de başına ulaştığı zaman buru ruh hapşırdı ve alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun dedi. Allah azze ve celle de ona Allah sana rahmet etsin buyurdu. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir bu tahir Estilefi, sefî tuyuriyatta İbn İban Hakim Zeylmakz el-Muhtarî de rivayet etmişler. Elbani sahih'a da tahric etmiştir. Yani Elhamdülillahi rabbil âlemi şeklinde hapşırınca bunu söylemek Adem Aleyhisselam'dan kalma eee Allah sözüyle teşmid etmek de buna teşmid deniliyor. Hapşıran kimseye bu sözü söylemek. Bu da Allah Azze ve Celle'den yani bunu ilk yapanlar, ilk söyleyenler Adem Aleyhisselam ve Allah Azze ve Celle'dir. Ölen Müslümanlar için dua etmek, 689 numaralı rivayet. Ayşe radiyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kardeşiniz veya arkadaşınız öldüğü zaman onun için dua edin, onun aleyhinde konuşmayın. Bu hadis bu ve Müslim'in şartlarına göredir. Hennad bin Esseri, de, Ebu Davud, El Adab'da Beyhaki, Tuyuriyat'ta Silefi rivayet etmişlerdir. Elman-ı da tarihci etmiştir. Namazda dua, 690'ın olur rivayet Ebu Hureyir Radyalan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adama namazdan ne söylüyorsun diye sordu. O da şehit yapıyorum ve şöyle diyorum, Allah'ım senden cenneti istiyor ve cennemden sana sığınıyorum. Ama vallahi senin söylediği ve Muaz'ın söylediği gibi güzel söyleyemiyorum dedi. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem biz de bunun gibi söylüyoruz buyurdu. Bu hadis Bukhara ve Müslüm göredir. Ebu'l-Abbas Es-Serraç, müsnedinde de i̇bn İbban, i̇bn Zeyme Ahmet, Ebu Davud, İbn-i Mace, İbn-i Hatim, El-Cerh ve Tadil'de rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadi, Cami-i Said'de etmiştir. Cuma günü dualara icabet saati. 691 nov rivayet. Abdullah bin Selam radıyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyordu ben. Allah'ın kitabında, yani Tevrat'ı kastediyor, ee, Yahudilerin alimlerinden idi, Tevrat'ın alimlerinden idi, Abdullah bin Selam radıyallahu Biz Tevrat'ta şu ifadeyi buluyoruz. Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, mümin kul o saati denk getirerek namaz kılıp Allah'a dua ettiği takdirde isteği mutlaka yerine getirilir dedim. Benim bu sözüm üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yahut bir saatin bir kısmı diye bana işaret buyurdu. Ben de doğru söylediniz veya bir saatin bir kısmı diyerek sözümü düzelttim. Sonra sordum, bu vakit Cuma'nın hangi vaktidir? Bana o gündüzün saatlerinin sonudur diye cevap verdi. Ben dedim ki, bu saat namaz vakti değildir. Şu cevabı verdi, evet, mümin kul namaz kılar. Sonra müteakip namazı beklemek maksadıyla oturursa, o sevap yönüyle aynen namaz kılıyor gibidir. Bu hadis müslimin şartına göredir. İbn-i Macer rivayet etmiştir. Muhbirlerin hadi ve müsait de etmiştir. Yani günün sonu, ikindiden sonraki vakitler yani güneşin batmasından önce ikindiden sonraki vakitler bu vakitler işte namazın kılındığı bir vakit değil ee, böyle deyince Abdullah bin Selam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kişi namazı kıldıktan sonra ikindi kıldı e, orada e, namazı beklemek için mescitte oturursa o aynı namaz kılıyor gibidir yani e, bu vaat edilen şeyden hissesini nasibini alır Duada isteği artırmak 692 olur rivayet Ayşe radıyallahu anhadan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz temennide bulunduğu zaman isteğini artırsın. Zira o ancak Rabbi, Allah azze ve celle'den istemektedir. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ab bin Hümeyt, İbni İbdan, e de Begavi, İbnebi Şeybe, Efsat'ta Taberani... İbn-i Davud, müsned Ayşe'de Aişe'de rivayet etmişlerdir. Elbani es da Muhbil bin Hadisayül Müsned'de tahric etmişlerdir. Yani Allah Azze ve Celle e, ganidir, zengindir. Kullarını e, gözetmede, onları yoksulluktan kurtarmada, bütün ihtiyaçlarını gidermede ganidir. E, cömerttir, halimdir. Ondan istekte bulunduğunuz için bol isteyin. Yani siz mahluktan ister gibi işte e, elinde kıt olan birisinden istemiyorsunuz. Her şeyin, hazinelerin elinde bulunan Allah Azze ve Celle'den istiyorsunuz diye çok istemeye e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böylece yönlendiriyor. Duayı üç defa tekrar etmek. 693 ne olur rivayet. Abdullah bin Mesud radıyallahu an dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duayı üç sefer yapmayı ve üç defa bağışlanma dilemeyi severdi. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Temmam Fevaidinde, İbn-i Ahmed Ahmet, Tayalisi, Ebu Davud, Sünen-ül Nesai, Taberani, Mucemül Kebirde ve Etduada, İbn-i Sünni, Ebu Yala, Heysem bin Kuleybe Şaşı, Müsnedinde, Ebu Naim Hilyetül Evliyada, i̇bn Semun, Emalisinde rivayet etmişler. Muhbir bin Hacca, de tahric etmiştir. Duada tek parmakla işaret etmek. 694 nol rivayet Sa'd bin Ebi Vakkas anh dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana uğradığında ben iki parmağımla dua ediyordum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, tek parmakla, tek parmakla, işaret parmağıyla işaret et. Bu hadis Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Devraki ki, Müsnedü Sa'd bin Ebi vakkasta hakim Ziyal-i Mahdis el-Muhtar'a Ebu Davud Nesai Ebu Yala rivayet etmişler. Muhbil bin Hadisayül Müsned'de tarih etmiştir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işaret parmağıyla şu parmağıyla dua etmeye yönlendiriyor. Aynı namazda yaptığımız duada olduğu gibi işte iki arasında veya teşebbüt esnasında yaptığımız dualarda e, zikrettiğimiz sürece bu hareketi yapmak sünnettir. Burada iki parmakla işaret ediyordum dedi e, bir sağ elinin bir sol elinin parmakları mı yoksa bir elinin iki parmağı mı bu ayrıntı yok. Ama doğrusu bize öğretilmiş işaret parmağıyla işaret etmek. Ashabın birbirlerine yaptığı dua, 695 nolu rivayet. Enes Radyolan dedi ki, Sabilerden biri kardeşine dua edeceği zaman şöyle derdi. Allah günahkar ve fasık olmayan, gece ibadet edip gündüz oruç tutan salih kimselere eylediği gibi size rahmet eylesin. Bu hadis müslimin şartlarına göredir. Ebu'l Kasım el-Hannayi, el-Hannayi Bukhari edebil müfredde, ziyal maktisi muhtarede, Bezzar, Ab bin Hümeyt, Ebu Naim Hilye'de, i̇bn Sunni Amel-i de Ahmet bin Meni'nin müsnedinden naklen, Bu sayrı ithafta ve i̇bn Hacer metal bil aliyede tarcih etmişlerdir. Elbani sayıha da, Muhbil bin hadisayül müsnedde zikrederler bu rivayet. İsmül azam ile dua etmek... <gülüyor> 690 Altınol Rivayet Burayda Radiyalan'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın şöyle dua ettiğini işitti Allah'ın senden istiyorum şehadet ederim ki senden başka ibadete layık akılah yoktur sen ehadsın sametsin doğmamış doğrulmamışsın dengin olan bir kimse yoktur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sen Allah'tan onunla istendiğinde vereceği onunla dua edildiğinde icabet edeceği en büyük ismiyle yani ismül azam ile istedin bu hadis Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. Ebu Davud rivayet etmiştir. Muhbil bin Hadisayül Müsnet de tercih etmiştir. Tabi İsmi Azam e, olduğu söylenen daha başka zikirler de var. Yani burada İsmi Azam'ın gizli olduğu, yani bu duanın içerisinde İsmi Azam'ın bulunduğunu bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine daha başka hadisler daha var ki Allah Resulü Aleyhisselatü bunlarla da, bunlar hakkında da böyle şeyler söylemiş. Mesela diğer bir hadiste, bunlardan, burada geçenlerden farklı olarak, El-Mennan ismi var. Ve daha başka isimler var. Ama birleştiği şeyler, La ilahe illa ente, Allah ismi, entallahu, entallahu, la ilahe illa ente diyor. La ilahe illallah orada da var, burada da var. Ee, yani doğrusu Allah bilir. Bazı kimseler, bazı alimler çoğunlukla İsmi Lazamın Allah ismi olduğunu söylüyorlar. Ee, çünkü Allah, yani el ilahtan gelme, Allah sadece Allah azze ve celle'ye has olan bir isimdir. Yani ondan başka hiç kimseye verilmesi söz konusu olamayacak isimdir. Yine Rahman ismi hakkında da böyle bir şey var. İbn-i Abbas radıyallahu ve Hasan el-Basri'den gelen rivayetler var. Rahman sadece Allah azze ve celle'ye has olan isimlerdendir diye. Fakat ismi azamla beraber zikredilen birleşti Allah, lafzatullah, Allah ismi. Doğrusunu Allah diyor. Hacet gidermeden önce söylenecek şeyler, ee, 697 numaralı hadis Zeyt bin Erkam radıyallahından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki şu otlukların sahibi vardır. Sizden biriniz helaya geldiği zaman erkek ve dişi şeytanlardan Allah'a sığınırım desin. Yani E'ûzu billahi minel hubsi vel haba'is. Diğer bir lafsı Ebu Davud'ta başka yerlerde geçen diğer bir lafsı. Allahümme innî e'ûzu bike minel hubsi vel haba'is. Yani hubs ve haba'is'ten Allah'a sığınmak emrediliyor. Bu hadis Bukhara ve Müsmin şartlarına göredir. Ebu Davud, i̇bn Zeyme, İbn-i İbban, Hakim, İbn-i Ebişeybe, Musannef'inde ve Müsned'inde, Ahmet, Tayalisi, i̇bn Mace, Sünev-i Kübra'da, Nesai, Ebu Yala, Bezar, Taberani, Hatip, Beyhak rivayet etmişlerdir. Elbani da tercih etmiştir. Abdest aldıktan sonra söylenecek şeyler 698 noldu rivayet Ebu Said el-Hudir radiyallahu anh'den sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim abdest alır da Allah'ım seni hamdinle noksanlardan tenzih ederim. Şehadet ederim ki senden başka ibadete layık akılah yoktur. Senden başlanma diler ve sana tevbe ederim derse bu bir kağıda yazılır. Sonra da kıyamet gününe kadar kırılmayacak bir mühürle mühürlenir. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ne sayisini Kubrada hakim İbne Bişeybe Abdullah Rızaq Evsattla taberan rivayet etmiştir Elbette da tercih etmiştir. Yani Subhanak Allahu Mevebi Hamdik Eşhedun Laya İlahe Illa Ante Estağfuruke Ve Atubileik. Yani abdest aldıktan sonra bu zikir e, tavsiye ediliyor. Bu meclislerin sonunda söyleyecek zikir aynı zikir aynı zamanda. Evet böyle bir vaat var. Yani her abdest alıştığından sonra bir kimse demek ki bunu söylese, bu e, kıyamet gününe kadar kılınmayacak bir mühürle bu kağıtlar saklanacak o kimseye. Yani şimdi düşünün, Abdullah bin Amr hadisini hatırlayın. Bir kimseye işte siciller, 99 tane sicil açıldığı bildiriliyor. Ve her bir sicil, her bir dosya işte gözün alabildiği kadar geniş. Bu 99 sicil kötülükler. Yani kişinin işlediği kötülükler. Bunlar diyor bir kefeye konulur. Diğer kefiye de bir kağıt parçası konulur. E, kul der ki yarab işte bu dosyalara karşı bu tek kağıt parçasının ne e, ağırlık olacak e, ve o kağıt parçası bu dosyalara ağır gelir. Kağıtta Allah'ın ismi yazılıdır. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam duruyor ki Allah'ın isminin karşısında hiçbir şeyin ağırlığı yoktur. Bu sebeple bunlar gerçekten e, amel defterinde e, yani kişi Şirk koşmadan öldüğü takdirde tabi bunlar. Çünkü şirk koştu mu bunlar iptal olur. Kişinin amelleri iptal olur. E, şirkten korunduğu takdirde e, böyle ameller kişinin e, hasenat kefesini artıracak şeylerdir. Evden çıkarken söylenecek şeyler 699 malı rivayet Ummu Seleme radıyallahu anh, dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem benim evimden sabah çıkarken Bakşını semaya kaldırıp şöyle demeden çıkmazdı. Yani semaya bakar ve böyle derdi. Allah'ım sapmaktan, saptırılmaktan, zillete düşmekten, zillete düşürülmekten, zulme uğramaktan, zulme uğratılmaktan, kabalık etmekten ve bana kabalık edilmesinden sana sığınırım.'' Bu hadis Bukhari ve Müslimin şartlarına göredir. Kudayi Müslidede Şaybda Ahmet, Ebu Daud, Tirmizî, Nesayi, İbn Maji, İsa bin Rahüyeh, Humeidi, Tayalisi, İbn Bişeybe, hakim Ab bin Humeid, Taberani, İbnül Münzir, Elefsatta, El Abenûs, meşyahasında El Mukhalisiyatta, Hatip tarihinde İbn Bişran, emalde Şeceri, emal'de Ebu Naim Hilîye'de, İbn Asâkir Tariinde ve Bey Hâkim Sünen'de rivayet etmişlerdir. Allahümme inni En Uzubike En Ezille, ev uzalle. Ev ezille, ev uzalle. Ev azlime, ev uzleme. Ev echele, ev yücele aleyye. Bu şekilde e, semaya bakarak bu zikri yapardı diyor. Evet, burada e, ilk bölüm, yani ilk cümleler, ilk kelimeler sapmaktan, saptırılmaktan. Birincisi e, yani bilinçli bir şekilde bilerek sapmaktan. Saptırılmak, burada e, aldatılarak saptırılmak, başkaları tarafından saptırılmak. Yine e, diğerleri meçhul sigada gelen diğerleri bu şekilde zillete düşürülmekten, düşmekten ve düşürülmekten. Yani bunların e, hem Malum sigası hem meçhul sigası sığınıyor. Allah Resulü aleyhisselatıysam bunlardan. Şeytanı büyüten ve küçülten şeyler. 700'ün olur rivayet Ebul Melih Rahimullah'tan. Yani Ebul Melih el-Huzeli Rahimullah tabiinde, büyüklerinden. Bir adam şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bineğinin terkisindeydim. Hayvanın ayağı verdi. Bunun üzerine ben hay burnu sürtülesince şeytan dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki burnu sürtülesince şeytan deme. Çünkü sen bunu söyleyince o ev gibi oluncaya kadar büyür ve bu iş benim kuvvetimle oluyor der. Fakat sen Bismillah Allah'ın adıyla de. Çünkü sen bunu söyleyince o kara sinek gibi kalıncaya kadar küçülür. Bu hadis müslümin şartına göredir. Ebu Davud, Hakim, ziyal El-Muhtare'de, Ahmet, Mesai-i Kübra'da, Begavi, Şerif-i Mamer bin Raşid Camii'nde, Ebu Yala, Mucem'de, Taberani, Şerif-i Muşkili Hasar'da, Tahavi, i̇b El-Ahad ve el de Dulabi, El-Esma ve El-Kuna'da, İbn-i Sünni, Şab-ı Beyhaki, Marife'de, Ebu Naim rivayet etmişlerdir. Muhbir bin Hacca, de tahric etmiştir. Evet, yani şeytana beddua etmek, lanet etmek yerine Allah'a zikretmek, Bismillah demek tavsiye ediliyor. Bu daha etkilidir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Ezanı işitince söylenecekler. 701 ne oldu rivayet? Ayşe Radiyallahu Anh'a dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzinin şehadet sözlerini işittiği zaman, ben de, ben de derdi. Yani ben de şahitlik ederim derdi. Bu hadis müslimin şartına göredir. İbn-i Hakim Ebu Davud Bey Haki rivayet etmişler. Elban Sayıha da tarcih etmiştir. <gülüyor> mescide girerken ve çıkarken söylenecek şeyler. 702 olur rivayet. Ebu Hureyre Radyalan dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz mescide girerken Nebi sallallahu aleyhi ve selleme selam versin ve Allah'ım bana rahmet kapılarını aç desin. Çıkarken de Nebi sallallahu aleyhi ve selleme selam versin. Allah'ım beni kovulmuş şeytandan koru desin. Bu hadis müslimin şartına göredir. İbnül Münzir, Evsat'ta, İbnü Zeyme, İbn-i İbban, i̇bn Mace, Sünnel Kübra'da, Nesai, Bezar Eddua'da, Taberani, Ebu Naim, Tarih-i ve Beyhak Sünneli'de rivayet etmişlerdir. Yemekten sonra söylenecek şeyler, yani yemek duası Denebilecek zikirler. 703, 703 o rivayet Ebu Eyyub el-Ensari r.a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yediğinde veya içtiğinde şöyle derdi. Yediren, içiren ve yedirip içirdiği şeyi kolaylıkla boğazdan geçirip hazmettiren ve artıkları için bir çıkış yolu yaratmış olan Allah'a hamdolsun. Yani e, <gülüyor> Elhamdülillahi lezî et'ame ve sakâ ve sevvegâhu ve lehu mahreca. Bu, Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Taberani, Ebu Davud, İbn-i İbban, Sünnel-ül Kübra'da, Nesai, Esbani, Ettergib ve Terhib'de, İbnebid Dünya, Eşşükür'de, Beyhaki Davat'ta rivayet etmişler. Elbani, Sayıya'da, Mukbil bin Hadi, Sayıl i Müsnet'te etmiştir. Diğer bir zikir, 704 novel rivayet, Ebu Hureyre Radyalan dedi ki, Ensar'dan, Kuba halkından bir adam, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi davet etti ve ben de onunla beraber gittim. Yemeği yediği zaman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini yıkadı ve şöyle dedi. Yediren, yedirilmeyen, bize lütufta bulunup hidayet eden, yediren, içiren, bizi en güzel şeylerle sınayan Allah'a hamdolsun. Hiç bırakmamasıyla, hiç yetinmeksizin, hiç nankörlüğe sapılmadan, kendisinden müstahani kalınmadan... Hamd Allah'a mahsustur. Yemekten yediren, içecekten içiren, çıplaklıktan giyindiren, sapıklıktan hidayet eden, gözleri gördüren, mahlukatından birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Fevâid'de, i̇bn İbban, Hakim, Nesâ-i Amel-i ve Leyla'de, Ebu Bekir-i Şâfî Ebu Naim Hilyetül Evliya'da, Ebu Şeyh Ahlakon Nebi'de, Şecer-i Emali'de, Taberani Eddua'da, İbnebid Dünya Eşşükür'de, İbni Sunni Amel Yevme Velleyle'de, Beyhaki Davat'ta rivayet etmişlerdir. Muhbibin Hadice Müsait'de tarcih etmiştir. Yemek ikram edene dua etmek, 705 nolu rivayet. Abdullah bin Büsür radiyallahu dedi ki, Babam anneme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bir yemek yapsan iyi olur dedi. O da az miktarda trit yemeği yaptı. Babam gitti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi davet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini yemeğin ortasına koydu. Sonra buyurdu ki Bismillah deyin ve alın. Onlar da yemeğin etraflarından aldılar. Yemeği yedikleri zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Allah'ım onları bağışla ve merhamet et. Rızıklarını da bereketli kıl. Bu hadis Müslümin şartına göredir. Darimi, İbn-i Hakim, Ahmet, Nesay-i Kübra'da, Taberani, müsned Şamiinde i̇bn Ebi Asım, Elahat ve el rivayet etmişlerdir. Evet, yemek az idi fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yemeğin ortasına elini koyarak bereketli olması için dua ediyor. Burada başkaları için de sünnet kılmış oluyor. Yani yemek veren kimseye Allah bağışlasın. Allahum mağfir lehum ve erhamhum ve barik lehum fi şeklinde e, dua yapmakta başkaları için de sünnet kılınmış oluyor. Yatarken söylenecek şeyler 706 no'lu rivayet İbn Ömer anhadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığı zaman şöyle derdi. Düşmanıma yeten, beni barındıran, yediren, içiren, bana lütufta bulunan, ikramını bana bolca kılan Allah'a hamdolsun. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Her şeyin Rabbi, her şeyin sahibi ve her şeyin ilahı olan Allah'ım cennetten sana sığınırım. Bu hadis bukar ve müslim şartlarına göredir. Ee, elhamdulillahi ledi kefani ve evani ve etameni ve sakani ve menne aleyye ve iftale ve atâni ve atani ve ejzel al hamdulillahi elhamdulillahi alla kulli halin. Elhamdülillahi Rabbi külli şey ve meliki külli şey ve ilahi kulli şey euzu bike minen nari. Bu şekilde bir zikir eee İbn Mende Tevhid'de, Hatip Kifayede, El Kifayefi ilm-i rivayede, İbn Ban, Ebu Davud, Ebu Ya'la Nesai Sünenü Kübra'da, Beyhaç'a Sünne de Beyhaki Davat'ta rivayet etmişlerdir. Muhbil bin sayın Müsned'de taric ediyor. 707 olur rivayet Huzeyfe bin el Yemen radıyallah tenden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyumak istediği zaman elini başın altına koyar sonra şöyle derdi. Allahumme qini azabeke yevme tecma'u ertab arso ibadek Yani Allah'ım kullarını topladığın veya dirilttiğin günde beni azabından koru. Bu hadis Buhari ve Müslim şartlarına göredir. Humeydi, Tirmizi, Ahmed rivayet etmişler. Elbani Sahih ya Muhbi bin Muhbibin Hadis sahihül müsnedde etmiştir. 708 Ali radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yatarken şöyle dua ederdi. Allah'ım alnından tuttuğun şeylerin şerrinden kerim ve çine ve tam olan kelimelerine sığınırım. Allah'ım borcu ve günahı sen giderirsin. Allah'ım senin askerin yenilmez, vaadinin aksi yapılmaz ve zenginlik sahibine senden gelecek azaba karşı zenginliği fayda vermez. Seni her türlü eksiklikten hamdinle beraber tenzih ederim. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Taberani Mücemü's-Sahih'de, Ziyel Mahtis Muhtar'ı'da, Ebu Davud Sünen-i Kübra'da, Nesai, Dua'da Taberani, Beyhaki Davat'ta ve E'l-Esma ve Sıfat'ta ve itikatta rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadec'in Sahih'te tercih ediyor. Uykudan kalkınca söylenecek şeyler 709 rivayet Ebu Hureyir radıyallahu anh'dan sallallahu aleyhi ve sellem sabahladığı zaman şöyle derdi. Allah'ım seninle sabahlar, seninle akşamlarız, seninle dirilir, seninle ölürüz, dönüşümüz sanadır. Yani bir bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemut ve ileyken nuşur ve iza emsa yani akşamladığı zamanda bir bike emseyna ve bike asbahna ve bike nahya ve bike nemut ve ileykel masir. Yani e, Allah'ım seninle akşamlar, seninle sabahlar bu sefer mesa lafzını, akşam lafzını öne alıyor. E, seninle dirilir, seninle ölürüz, dönüşümüz sanadır. Ve ileken masir e, şeklinde söylüyor. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Bedrüddin İbni Cema'a meşahasında, Ebu Abbas Es-Serrac, Müsnet'te, Buhari Ebu Mifret'te, i̇bn İban Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi İbni Mace, Nesai'yi ve başkaları rivayet etmişlerdir. İyleye dua ile karşılık vermek, 710 olur rivayet. Abdullah bin Ömer radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah için size sığınan kimseye yardım edin. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edenin davetine icabet edin. Size iyilik yapanı mükafatlandırın. Eğer onu mükafatlandıracak bir şey bulamazsanız karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirince kadar ona dua edin. Bu hadis Bukhari şartlarına göredir. Abi bin Humeit Bukhari müfredde. Ebu Dawud Nesayi İbn -i ben hakim, Talisi, Ahmet, Asarlat, Haberi, Hilyede, Nuaym, Ibn Hâkim Talisi Ahmed Tescibül Asad ve Taberi Nevadül Usul de hakim ettirmişi. Hilâde Ibn İbnül Müzir Evsatta Taberani Kudayi Bey Hâkir rivayet etmişler. Elbani şey Mukbil sahiplerinde tercih etmişlerdir. İyiliğe Teşekkür'ün şekli 711 nol rivayet. Usame bin Zeyd radiyalan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kime bir iyilik yapılır da, iyilik yapan kimseye Allah sana hayırlı karşılık versin derse yeteri kadar övgüde bulunmuş olur. Yani cezakallahu hayran derse yeterli bir bol bir övgüde bulunmuş olur. Bu hadis müslimin şartına göredir. Hatibül Bağdadi, Taliyyü telhiste, İbn-i İbdan, Zevül el-Muhtare'de, Tirmizi, Sünel Kubezada, Nesai, Bezzar, Mucem-i Taberani, Ebu Naim Taruh, İsmail'de, Tabakatında, İsmail el-Espahane Tergibinde, İbn-i Sünni, Amülgevm'de ve beyhak şu şuhab Liman'da rivayet etmiştir. Evet, bugün bota bırakalım. Yetmeyecek. Kişi Allah için sevdiği kimseye ne der başlığıyla inşallah bir sonraki derste devam ederiz. 712 nolu rivayette kaldık. Subhaneke Allahu ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illallah tevhideke la ve estağfuruke ve töbûl.